Günaydın. Haftanın sonuna yaklaştığımız bugün bir hatırlatmamız ve yeni haberlerimiz var. İlk olarak hatırlatmayla başlayalım. İstanbul'dan Gürer Güncan'ın kampanyasının başlığı şöyleydi. Birinci derecede doğal sit alanı olan Validebağ Korusu doğal haliyle korunmalıdır. Validebağ'da çılgın projelere hayır diyoruz. Koru halka aittir. Korumuzun yapılaşmaya açılmasını istemiyoruz. Tarebiyle başlatmıştı kampanyayı ve 46 bin destekçiyi geçmiş durumda. Geçtiğimiz basartesi ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Korunun içerisinde yapılması planlanan izci çadırının zeminine beton dökmek için kalıpların hazırlanması üzerine Twitter üzerinden örgütlenen Validebağ gönülleri harekete geçti. Grup akşam saatlerinde koruda toplanma kararı aldı ve kısa süre içerisinde 200 kişi Validebağ korusuna geldi. Grup üyeleri daha sonra ellerine geçirdikleri balyoz ve leviyelerle çadırın kurulacağı alandaki beton kalıplarını yerinden söktü. Validebağ korusunda betonlaşmanın önüne geçmek istediklerini dile getiren kalabalık söktükleri inşaat malzemelerini Çadırın kurulacağı alana üst üste yiyip korudan ayrıldı. Kampanyayı change.org taksim valdeba adresinde bulabilirsiniz. Sıradaki kampanya yine İstanbul'dan Ali Özgür tarafından başlatılmış. Tüm Türkiye'ye seslenmiş Ali, talebi ise şöyle. Bu davaya müdahil olun, Gezi'ye can suyu veren hekimlerle dayanışın sözleriyle dile getiriyor. Sağlık Bakanlığı'nın Ankara ve Hatay Tabip Odası yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması istemiyle açtığı davanın 30 Eylül'de Ankara'da yapılacak olan duruşmasına destek bekleyen Ali diyor ki, Biz bu davaya müdahiliz, tanınız, hekimlik yaptık, duruşma günü geleceğiz. Polise haber vermenizde, barikat kurdurmanıza gaza gerek yok, adlarımız aşağıda. Biz insanız, hekimiz, insanca, hekimce geliyoruz. Ankara ve Hatay Tabip Odaları'nın ve hikimlik yapması engellenen tüm meslektaşlarımızın yanındayız demiş Ali Özürt bu kampanyasında. Türk basınına yönelik başlatılan bir kampanyayla devam ediyoruz. İstanbul'dan Kemal Sulu şöyle demiş. Sosyal medyada ve web sitelerinizde sadece tık almak için artık haber yapmayın. Haberin özetini paylaşımlarınızda verin. Galeriyle de. Haber vermeyin sözleriyle dile getirmiş diyor ki sırf daha fazla tık almak uğruna anlamsız ve merak uyandıran başlıklarla birçok insanın ilgisiz olduğu haberlere tıklamaları sağlanmakta. Ayrıca yine sırf daha fazla tık almak uğruna haber değeri düşük haberler galeri olarak 20-25 fotoğrafta verilmekte artık buna dur demeli diyor Kemal. Sırada yine İstanbul'dayız. Hatırlarsınız Kadıköy'ün tarihi tren istasyonlarının yüksek hızlı tren ve Marmaray çalışması kapsamında atıl duruma düştükten sonra nasıl değerlendirileceği belirsizdi. Yazılı ve görsel medyada ve sosyal medya ağlarında Göztepe olmak üzere Kısıl Toprak, Fener Yolu, Erenköy, Suadiye, Bostancı istasyonlarının yıkılacağına dair Haberler yansıdı, bunun ardından Kadıköy Belediyesi harekete geçti. İlgili istasyonların tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve müze kültür merkezleri olarak değerlendirmesi talebiyle bir kampanya başlatmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu konuyla ilgili süreci yakından takip ediyor. Nuhoğlu, bizim temel amacımız her bölgenin istasyonunun o bölgedeki yurttaşların da görüş alınarak bir müze kültür merkezi hatta haline gelmesidir. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak Ulaştırma Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak her türlü gelişmeden Kadıköylüleri haberdar ederek bu eserlere sahip çıkacağız diyerek desteğini göstermiş. Şu anda çalışmayı yürüten yüklenici firma bir açıklama yaparak mevcut istasyonların proje kapsamında korunacağını duyurdu proje üzerinde yapılacak değişiklikler konusunda karar merci olan bakanlığa talebimizi yinelemek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve bu hususta sizlerin de desteğinizi bekliyoruz. Kadıköylüler olarak hepimizin tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkma bilincinin verdiği güvenle Kadıköy'deki tüm eserleri hep beraber aynı duyarlılıkta koruyacağız diyordu Kadıköy Belediyesi bu kampanyasında. Geçtiğimiz ay Haydarpaşa Garı'nın işlevinin korunacağına ve kültür merkezi olması yönünde çeşitli basın kuruluşları projeye dair görsellerin olduğu haberler Yayınladı. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi şu an projenin fonksiyonlarının ve mimari yapısının belediye uzmanlarınınca incelendiğini daha önce kamuoyunun itiraz ettiği detaylara bakıldığını ifade etti. Ayrıca haberlerde belirtildiği gibi ise GAR'ın işlevi koruması ve kamusal alan olarak kullanılacak olmasını çok sevindirici bulmakla beraber Haydarpaşa-Bostancı arasındaki diğer tarihi istasyonlar içinde benzer gelişmeleri beklediklerini belirtti. Ve günün son haberine geldik. Yüksek sayılarda devam eden kampanyadan bir güncelleme yapalım. Salih Madra'nın başlattığı ve zeytinliklerin korunmasına yönelik kampanya şu an itibariyle 144.264 kişi tarafından imzalanmış. Salih Madra diyor ki,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 Eğer yasa tasarısı onaylanırsa zeytinliklerimizin, madencilerin, enerji şirketlerinin, yol müteahhitlerinin ve inşaat devlerinin arka bahçesi haline gelme tehlikesi var. Bugün hepimizi besleyen yüzlerce aileyi doyuran topraklar birer şantiye zehir depolama sahası olabilir. Yeni yasa zeytinlikleri bu faciayı açmakla kalmıyor. Zeytinliğin tanımını toptan değiştiriyor. Bu tasarıyla 25 dönümden küçük zeytinlikler sıradan arazi olarak görülüyor. Türkiye'deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğünün, 10 dönüm olduğu düşünülürse yasa tasarısının çaldığı tehlike çanları daha yakından duyuluyor. Hep beraber harekete geçerek zeytinlikleri kurtarabilir, tüm Türkiye'nin bu konudan haberdar olunup kenetlenmesini sağlayabiliriz demiş. Atilla Köprülüoğlu konuyu İzmir 9 Eylül gazetesindeki köşesine yansıtmış. Şöyle diyor, bıkmadan usanmadan hatırlatalım zeytincilik ve doğa yok edilmek isteniyor diyerek Salih Madra'nın şu sözlerine yer vermiş. Bu yasayı çıkarmak için yıllardır uğraşıyorlar. Açılan davayla yönetmenlik iptal oluncaya kadar 14,5 aylık süreçte 20 adet maden işletmesine 18.350 dönüm için apar topar maden ruhsatı verildi. Son örnek Soma'da, Yırca'da Kolin inşaat kömürle çalışacak bir termik santral kurma planlarıyla işe başladı. Santral planlanan arazi zeytinlik arazinin acele kamulaştırma davası sonuçlanmamış. Üstelik acele kamulaştırmaya karşı da dava açılmış durumda. Buna karşın zeytinlikler dozerle sökülmeye başlandı. Dozer köylülerin direnişiyle durduruldu. Eminim hepimiz zeytin ağaçlarına sarılmak, onları dozerlerden korumak, yaşatmak istiyoruz. Fakat hepimizin yani kampanyaya destek veren, 144 bin'den fazla insanın oraya birlikte gitmesi mümkün değil. Peki sessiz mi kalacağız? Oraya gidip nöbet tutamıyorsak bu haberi ve kampanyayı paylaşmaya devam ederek daha fazla kişiye duyurabiliyoruz." diyor kendisi. Zeytin için değişim rüzgarları bütün gücüyle change.org/taksim zeytin hayattır adresinde esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Harekete geçebilirsiniz aynen Salih Madra'nın Zeytinler için harekete geçtiği gibi. Esen kalın.